Çekirge'nin yoga hevesi. Her yönüyle yoga felsefesi ve uygulamaları. Hazırlayan ve sunanlar Çekirge ve Ayça Gürelmanlı. Açık Radyo'da Çekirge'nin Yoga Hevesi Her Yönüyle Yoga Felsefesi ve Uygulamaları programından Merhaba Çekirge ve Ayça Gürelman karşınızda tekrar Merhaba e, Bugünkü konumuzu kader ve e, karma olarak belirlemiştik 15 gün önceden e, Twitter ve Facebook sayfalarımıza e, bu konuyla ilgili mesajlar geldi, sorular geldi benim sorularımın yanına ekledim bunun yanında e ee, konuyla ilgisi olmayan sorular da geldi Ayça. Belki hmm. sen de takip ettiklerin olmuştur. Ee, ve şimdi baştan söyleyeyim dedim ben. <gülüyor> Sonra meditasyona falan dalarız. Umarım yapabiliriz. İnşallah. Ee, önümüzdeki haftanın konusunu gelen diğer sorulara göre şimdiden belirleyelim ne dersin? Bence de belirleyelim. Çünkü e, biz biraz hani ben heyecanlandım. Ne hareketleri yapmadan da yoga yapabiliyor muyum diye burada e, seninle konuşmaya dalmış oldum ama e, hareketlerle de ilgili birçok soru var. Kesinlikle. <gülüyor> o zaman e, bu anladığımız anlamda yoga'yı önümüzdeki hafta konuşalım. Hani e, Twitter'da ve e, Facebook'taki sayfamız e, Facebook'taki sayfamız Çekirge Yogini. E, twitter içinde twitter.com/cekirgeyim ...me istediğiniz soruları mesaj atabilirsiniz. Evet, biz biraz herhalde aradan girdik değil mi? Biraz, Sanki herkes evet, biliyormuş gibi yoga nedir? E, e, benim biraz merakım dolayısıyla böyle... Ben de heyecanlıyım. Oldum. Özür diliyorum. <gülüyor> Estağfurullah, hepimiz Ama... vallahi heyecanlıyız, doğru. Bugün neyi konuşuyoruz o zaman şimdi? ne Bugün konuş? karma nedir, kader nedir diye... Tamam. E, ...15 gün öncesinden konuşmuştuk. Evet. Şimdi benim anladığım kadarıyla gene e, çok güzel sorular var. Hani bu da nedir diye e, merakta kaldığım e, güzel sorular da geldi. E, benim sorularımı besleyen sorular da geldi. İstersen hani en baştan başlayalım. Kader Aşk. nedir? Karma nedir? Kader nedir, karma nedir? Hmm. O zaman şimdi bana bir 20 dakika veriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Meditasyona da zaman çalsın. Ben ne olacağını merak ediyorum. <gülüyor> bir monoloğa dönüşebilir bu. Şimdi aslında şöyle çok kısacık söyleyeyim. Tamam. Ee, karma kader değil. Önce onu söyleyeyim. Ee, neden? Ee, bu iki, çünkü sanki bu iki kelime birbirini tamamlayan ya da hmm, karma sanki kaderin sanskritçesiymiş gibi kullanılıyor birçok yerde. Aslında kader... Karmanın sonucu yani karmanın tepkimesine kader deniyor. Ama birbirini doğurmuyor kader ve birbirini karma. Birbirini doğuruyor şöyle hı. doğuruyor. Karma yaptığımız fiiller eylemler demek. Hı hı. Ve kaderimiz yaptığımız fiillerin eylemlerin sonucudur. Hı hı. Yani yoga felsefesi bizim kaderimizin dışarıdaki herhangi bir başka bir daha yüce bir varlık tarafından bize tayin edilmiş biçilmiş bir kaftan olmadığını söyler. Evet, biçilmiş bir kaftan vardır ama o kaftanı biçen benim diye bir görüş var yoga felsefesinde. Böylece dışarıda suçlayacak herhangi bir şey yoktur. Yandık. Yandık, aynen öyle. Ağlayacak herhangi bir şey yok. Ne yapıyoruz? Aslında ektiğimizi biçiyoruz. Felsefe bize bunu söylüyor. Bu nedenle de yaptığınız fiillerin hangi fiiller olduğuna, bu fiilleri hangi tavırla yaptığınıza dikkat edin diyor. İşin temeli bu. Çok yani, kısa olarak özetlersek yaşadığım her şeyi ben yaratmış oluyorum. Her şeyi biz yaratıyoruz. Ha ama şimdi mesela bana ne soracağını biliyorum. Nedir? <gülüyor> <gülüyor> Diyeceksin ki ektiğimizi madem biçiyoruz. Evet. Ama iyi de ben bir sürü şeyi çok güzel şeyler ekiyorum, ekiyorum ama hiç de biçtiğim şeyler ektiklerim değil eminim. Evet. Değil mi? <gülüyor> Bunu sormak isterim ama e, bir yandan da şunu sormak isterim. Hani yaşadığım her kötü şey de ben ne yaptım ki bu başıma geldi ya. diye de düşünüyorum. Değil mi hani... işte ekmedim diyorsun işte tam tersine. Evet ekmedim. Hayır ektin. <gülüyor> ekmedim ancak gerçekten. Etmedim. Evet, şimdi tabii bu şurada burada aslında yine aslında bundan sonraki haftalarda belki konuşulması gereken bir başka konu reenkarnasyon. Şimdi hmm. bütün bu karma ve kader bağlantısı çünkü reenkarnasyon üzerine e, kurgulu bir şekilde anlatılabilir ancak felsefenin içerisinde reenkarnasyon görüşü de var. Reenkarnasyon nedir? Tekrardan doğumun gerçekleşmesi. Evet. Düşünürlerin aks, aksine aslında e, e, şey yok yoga felsefesinde hani bazen hayvan Bazen insan olarak doğuyoruz değil Kişi insan olarak hayatına devam ediyor Eğer insan olarak bir kez gelmeye başladıysa insan olarak hayatına devam ediyor Ve daha ileri seviyeye doğru Yani tekamülü ileriye doğru gider Geriye doğru gitmez aslında e, Tersine evrim yoktur Yani yoga felsefesinde bu anlamda Kullanılmaz tersine evrim kavramı Yani bu da şu demek Kişi bir kez hayata geldiğinde Yapmış olduğu karma felsefesine göre e, Yapmış olduğu fiillerin miktarı o kadar fazladır ki hı hı. evet bazen tek bir hayat bu fiillerin sonuçlarını almak için yeterli gelmez hı hı. ve bir sonraki hayata bu fiillerin sonuçları sarkar. Bu nedenle evet bazen belki biz kendi hayatımıza baktığımızda ben bunu kesinlikle hak edecek bir şey yapmadım deriz. Ama aslında bunun genelde sebebi bizim reenkarnasyonlarımızı hatırlamamız. Yani eski reenkarnasyonlarımızı hatırlamamamızdır. Sadece daha miyop bir şekilde mevcut hayatımızda o da belli bir dilime baktığımız için sadece bu anı değerlendirdiğimizden tep etkiyi, şu an göremiyor olabiliriz. Ama eğer yoga felsefesine göre bir tepki varsa hayatımızda ki bunu ortam koşulları diyebiliriz. Hı hı. Eğer bir tepki varsa mutlaka etki bir ara yapılmış demektir. Yani hı. bunu... Peki ben ben reenkarnasyona inanmıyorsam, işte orada problem var. Evet, o zaman yani karma felsefesini anlatmak mümkün değil. Yani eğer reenkarnasyon görüşüne katılmıyorsak, yani daha önceki hayatlara eğer görüş olarak bir inancımız yoksa, orası tıkandığımız nokta. Yani bunu e, teori olarak e, bir hipotez olarak kabul etmekle işe başlamamız gerekiyor ki yani o çözümlemeyi getirebilirim. E, akış çok mantıklı görünüyor. Evet. E, üstelik de... buna inanırsak. Buna inanırsak e, üstelik de ah benim başıma neler geldi durumundan da çok rahat Kesinlikle. çıkarıyor insanı. Yani çünkü bakın, Ama ben bu görüşe inanmıyorsam o zaman sıkıntı. sıkıntı. Ama evet. o zaman eğer bu görüşe inanmıyorsak şunun da açıklaması yok. Çünkü karma felsefesine göre bizim doğum anımızda hı hı. o doğumun nerede hangi şartlarda gerçekleştiği de bir kaderdir. Yani eğer ben bu hayatımda... İşte İngiltere e, veli ahtı olarak doğacaksam benim bu karmamın bir sonucudur. O çünkü o rahimde tam o anda dünyaya gelmek 7 milyarlık bir nüfus olduğunu düşünelim, büyük bir köy olduğunu düşünelim dünyanın. 7 milyarda Tek bir ruhun elde edeceği bir imtiyazdır. Tırnak içinde söylüyorum. Çünkü Hı -hı. iyi veya kötü olduğunu bilmiyoruz bunu. Doğru. Ama hani <gülüyor> iyi olduğunu varsayalım. Ee düşün, düşünün ki 7 milyarda bir fırsatınız var. Ve o tamamen bir kaderinizdir artık. Yani siz artık veliyat olarak dünyaya geldiyseniz artık o ortam şartlarında, o ortamın gerektirdiği şeyleri yapmakla da mükellefsiniz. Evet. Aynı şekilde ama hani bu veliyat dünyaya gelirken aynı anda dünyada Etiyopya'da olsun, Hindistan'da olsun ya da Amerika'da olsun binlerce çocuk aynı anda doğuyor. O zaman soru şu. Eğer reenkarnasyon ve reenkarnasyona dayalı bir karma yani yaptığımız fiiller ve bu fiillerin sonuçları olan kaderimiz eğer yoksa o halde bunun seçimini kim gerçekleştiriyor? Neye göre kim o velihat kim karar verir buna? O zaman ben olmak istiyorum mesela. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Güzel, niye ben? <gülüyor> niye ben değilim de işte her kimse o ruh, değil mi? Hani ya da ee, ne bileyim hani çok hani dram hayatlar var şimdi hani hı hı. E, hani dediğim gibi hani kral kraliçe hani onlar ayrı ama hani bir de gerçekten istemeyeceğimiz tarzda ne bileyim bir hapishanede doğum gerçekleşebilir. Çok bir kenar mahallede ve belki alkolik bir baba işte evine uğramayan bir annenin çocuğu olunabilir değil mi? O zaman yani hani, ben bunu hak etmiş mi oluyorum? E, Evet. Aslında hak etmek olarak hak bakma... etmekte de değil aslında evet. Bakmamak evet. Gerekiyor. Aslında bunların hepsi sadece etki ve tepki. Yani tıpkı denizdeki bazı dalgalar gibi. Yani dalga bazen denize denizden kıyıya vurur. Daha Hı -hı. sonra kıyıdan tekrar denize döner. Bir şeyin iyi veya kötü olduğunu biz kendimizi referans noktası olarak alarak söylüyoruz ki bu ne kadar doğru belli değil. Neden? Çünkü ben hani kendi hayatımıza da baktığımızda aynı şeyi görürüz. Bugünün iyi diye adlandırdığım şey yarın kötü anlama geliyor olabilir. Mesela daha pratik örnekler verelim açıklayıcı olsun. Ya. Örneğin mesela birisine aşık oluruz. Dünyanın en şanslı kişi olduğunu düşünürüz. Bu kişiyle evet. evleniriz. O gün dünyanın en muhteşem kararını verdiğimizi düşünürüz. En mutlu günümüz. En mutlu günümüz. Sonra Aklara'dan beş sene geçer. O kişiden boşanırız. En mutlu günümüz deriz yine. Boşandığımız Ay. güne. <gülüyor> Doğru öyle Şimdi, Evet yani aradan değil mi sadece bir zaman geçmiş. Şimdi en mutlu günümüz evlendiğimiz günü boşandığımız günü. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi hani tanıştığımız güne lanet mi etmeliyiz yoksa tanıştığımız gün iyi bir gün müydü? Yani karşılaşmış olmak bile değil mi Hı -hı. boşanmaya kadar süren beş yıllık bir travma diyelim artık boşanıldığına göre iyi geçmedi Hı -hı. demektir. Ee, o yüzden e, burada gerçekten hani o anın şartlarına göre yani tekrardan aynı şeyi söyleyeceğim. Yine çok miyop bir şekilde o anla değerlendiriyoruz. O anın bizim için iyi veya kötü olduğunu. Aynı şekilde bir iş için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Aslında bir, yaşadığımız süreç bizi şekillendiren bir şey. şey. Bu, bu karmayı da devam ettiren, oluşturan bir süreç değil mi? o? Kesinlikle. Hani bu kesinlikle. Söylüyorum. Yani nedir? Her şey bir şey vesile olur. Yani atıyorum örneğin o evlilik gerçekleşmesi işte o evlilikten o evlilik süresince bizim yaptıklarımızı gerçekleştirmeyeceğizdir. Ya da o boşanmanın ardından karşımıza çıkacak olan şeylerle karşılaşmayacağızdır. Bu nedenle bir şeyi sadece olduğu haliyle kabul edip iyi veya kötü yani o anın durum şartlarına göre iyi veya kötü doğal olarak kabul edip devam etmekte fayda var. Yani çok da fazla üzerine yorum yapıp <Gülüyor> işi alengirli hale getirip hani bu bir hani bedbaht bir kaderim var işte Tanrı beni cezalandır yodan kurtulduğumuz anda biraz daha olumlu bir şekilde önümüze bakıp yolumuza devam etme fırsatı veriyor bize e bu felsefe. Bunlar güzel ama insan böyle sıkıntı içindeyken bunları çok fazla çok düşünemiyor. Çok fazla düşünemiyor. Çok düşünemiyor. kendini. Kesinlikle. <gülüyor> o zaman da Kesinlikle. İşte orada devreye yoga giriyor. Çünkü yoga bir dengelilik hali. Bildiğin gibi. Doğru. Çekirge. <gülüyor> <gülüyor> Yaratmaya çalıştığı şey zaten bu. Yani iyi gündeysen Tabii ki her şey zaten yolunda evet, değil mi? Sakinin. Zaten güzel, sakin, sen. Yoga yapmaya şey. da çok ihtiyacın yok. Evet. Ama o iyi günündeki yogayı ne yapıyorsun? Kötü gününde destek olsun diye. Yani <gülüyor> Kötü, gün Kötü gün dostu olsun. Kötü gün dostu olsun. Aynen öyle. Yani ben bugün eğer öğrenirsem bedenimi nasıl gevşeteceğimi, nefesimi nasıl sakinleştireceğimi, aklı nasıl düşünceleri kontrol altında tutacağımı, zihni doğru bir şekilde eğitmeyi, ben bunu bugün öğrenirsem <gülüyor> ihtiyacım olduğunda, çünkü karar anları adı üstünde, anlıktır. O an geldiğinde doğru kararı verebilecek beden kimyasına, nefes kimyasına ve akıl kimyasına sahip olabilirim. O yüzden benim iyi günümdeyken kendime o yatırımı yapıyor olmam önemli. Anladım. Gerçi daha sonra konuşacağız dedik ama hani yoganın da asıl faydası hep aynı hani söylüyoruz. Hı -hı. Bütün bunlar değil bunların hepsi yan fayda. Asıl faydası aydınlanma. O yüzden hani onu da tabii gözden kaçırmamak lazım. Evet. Tam aydınlanma demişken e, benim çok fazla... Anlamakta birazcık zorlandığım ee, bir dinleyicimizin e, sorusunu okumak istiyorum ben. <gülüyor> Hatırlıyorum o soruyu ben. Evet, gördünüz <gülüyor> Facebook, mü? Evet, Facebook'taki evet. soru. Evet, Facebook'taki soru. E, dualiteden çıkış olabildiğine aydınlanma Nirvana Satori... Hepimizde bu da doğası olduğuna, herkesin hmm. mevcut bedenlenişinde aydınlanabileceğine inanıyor musunuz? Hmm. Evet. Ben aslında bu bir inanç meselesi değil. Metinler bize evet yapılabilir diyor. Çünkü e, metinler bize şunu söylüyor. Dalite yok. Metinler diye kastettiğimiz Temel yoga metinleri yani Hı. bunun içerisinde Brahma Sutra, Bhagavad Gita, Patanjali Yoga Sutra Hatha Yoga Pradipika tamam. Ve benzeri bütün Sanskritçe Hint metinleri geliyor e, Dualite yok Yani dualite sadece biz Onun orada olduğunu düşündüğümüz sürece var Bu nedenle ruhlar Diye bir şey yok bu da ayrı, ayça ayrı, çekirge ayrı diye farklı varlıklar yok. Bu nedenle bir kişinin aydınlanması insanlığın ya da evrenin aydınlanması demektir. Bu nedenle bir kişi yapabilirse herkes yapabilir ve zaten yaptı demektir. O yüzden aydınlanma aslında herkesin kapısında durur. Ama aydınlanma kapısından geçmek istemeyen biziz. O zaman soru şu, neden geçmiyoruz? Neden geçmek neden istemeyiz? istemeyiz? Çünkü burası çok şanjanlı. <gülüyor> Niye aydınlandığımız çok zaman şanjanlı. şanjanlı bir şey olmayacak i̇şte, mı? E, çok güzel. E, i̇şte insanın çeşitlilik evet, ihtiyacı bu bir paradoks. ne oluyor? Ya, bu bir paradoks. Yani bir taraftan merak ederiz. Aydınlandığımızda evet. ne olacak? Evet. Aydınlandığımızda bakın bütün felsefi kitaplar, bütün dini ekoller, bütün bunlar bize çok iyi şeylerden bahseder değil mi? Hep evet. öte alemle ilgili çok güzel vaatler vardır. Evet. Ama diğer yandan oranın bir bilinmezliği vardır ya olmazsa. Peki aydınlanmayla e, dinlerin bahsettiği öte alemi bir mi tutuyoruz? Bir değil aslında. <gülüyor> bir, e, aydınlanma onun biraz daha ötesinde. Daha farklı bir tanım. Çünkü monistik dediğim gibi e, yoga felsefesi yani her şeyin birliğinden bahsettiği için öte alem dendiği zaman yine bir zek veya Duyu organlarıyla ilgili herhangi bir algılamanın olmadığı bir noktadan bahsediyor Halbuki <gülüyor> öte alem dendiği zaman dini metinlerde yine duyu algılarının olduğu bahçeler tanımı vardır Dikkatinizi <gülüyor> <gülüyor> çekerse Şimdi hani yoga bunun biraz daha ötesinde daha farklı bir tanım Fakat evet. biz niye geçmek istemiyoruz? Çünkü her insanın sabitlik yani güvenlik ihtiyacı var evet. Ve şu an ben bedenimde kendimi gayet güvenli hissediyorum Her ne kadar şikayet etsem de Evet. halbuki bir taraftan da çeşitliliğe yani bir meraka, heyecana ihtiyacım var. Bir serüvene ihtiyacım var. O da beni yolda tutuyor. Yani ne yapıyorum? Yoga yapıyorum, tayçi yapıyorum ya da farklı felsefeye yani konulara giriyorum. Bilmeden e, oraya geçmeye Macera. çok pek olmuyor. Ama evet bir yerde beden geri çekiyor. Bu nedenle dikkat et. Mesela meditasyon inşallah bugün yapacağız. Meditasyonu yaparken kişi hemen gözlerini açar. Yani bir hmm. e, endişe hali, bir korku hali olur. Sanki dışarıda e, bir çıtırtı mı geldi? Yapıyor. <gülüyor> hani geri dön Hani eğer böyle bir geri dönebilir miyim endişesi vardır her zaman Hı -hı. E, bu tabi bizi geri tutuyor. bedenimizi güvenli olduğumuzu düşünüyoruz. Ne zaman ki bu yüzden bu beden hissiyatının ötesine geçebilirsek çok büyük bir güvenlik duvarını kırdık demektir. Anlıyorum. Bu sorumuzun aslında ikinci bölümünü de e, aşağı yukarı yanıtlamış oluyoruz. Onu da okumak istiyorum. Bu yönde gösterilen irade karmik aktarımın veya kader ağlarının önüne geçebilip o canlıyı dualiteden çıkartabilir mi? Çıkartabilir. Ama burada ben şunu not olarak söyleyeyim. Yani bu çok önemli. Bunu söyleyelim mutlaka. E, dualiteden çıkılabilir evet ama Hı -hı. neden dualiteden çıkalım? Çünkü şöyle düşünelim. Bu dualiteyi yaratan kozmik zeka zaten biziz teorik olarak yoga felsefesinde. Hı. Şimdi şöyle düşünelim. Yani mesela diyelim ki hani burada marka ismi söylemiyoruz. Herhangi hı hı. bir şeyi ürettik diyelim ki. O ürettiğimizi seyredalmaktan almaktan hoşnut oluruz. Onu çöpe atmayız öyle değil mi? Evet. E şimdi eğer ben bu evreni yaratan isem. Neden onun dışına çıkmak isteyeyim? Tam tersine keyfini alacağım. oyununu içinde, oyun içerisinde gerçek bir oyuncu olabileceğim ana geliyorum aydınlandığında. Bu nedenle tam tersine oyunun içerisinde kalıp, <gülüyor> o oyunu seyrede alıp, oyunun içerisinde gerçek bir oyuncu olmayı tercih edebilirim gerçekten aydınlandığında. Çünkü oyunun kurallarını öğrendiğim an, aydınlandığım an, <gülüyor> ne olduğunu gerçek gözüyle, gerçek gözle, gerçek yüzüyle evrenin ne olduğunu idrak ettiğim an, aydınlandığım an. O zaman soru şu gerçekten içinden çıkmak istiyor muyum? Çünkü tam oyunu anladım. Yani oynadığım zaman artık gerçekten istediğim kurallarla istediğim şekilde Benim oynayabileceğim. Benim yine kafam karıştı. <gülüyor> <gülüyor> yani aydınlandığımız zaman e, burada yarattığım her şeyin gene farkındayım. Farkındasın. Hala buradayım. Hala buradasın. Ama o zaman zaten dualitedeyim hala. Hayır şöyle mesela Matrix filmini hatırlayalım. Çok güzel bir sahnedir değil mi? Bir anda o çocuğun işte şey olarak hani her şeyi sadece rakamlar olarak etrafında görebildiği evet, an. Evet. Şimdi aydınlanma anı böyle bir an. Yani her şeyin içindeki özü idrak anı. Yani her şeyin tek bir maddeden tek bir özden yaratıldığını kişinin idrak ettiği an. Şimdi eğer ben bunu idrak edersem aydınlanma. Bunu idrak ettiğim anda ama her şeyi de görmeye devam ediyorum. Serap devam ediyor yani. Bununla ilgili çok güzel bir kitap var. Belki bu eğer okunursa belki biraz yardımcı olabilir. Bilginin Sırrı isminde. Sıvami Vivek Enanda'nın kitabı bu konu hakkında özellikle konuşur. İlgilenen e, dinleyiciler belki kitaptan yararlanabilirler. Anlıyorum. Bir de bir not daha gelmişti. Bir soru daha gelmişti. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Çıralı'da geçtiğimiz hafta pazartesi günü kadınlar e, iş makinelerine engel olmak için yoga ile eylem yaptılar. Evet. Karmaları değişmiş midir? Kaderleri değişmiş <gülüyor> midir? <gülüyor> o kadınların değişmiş mi? O kadınlarınki büyük ihtimal değişmemiştir. Bir kere yoga yaptım diye. <gülüyor> Piyango çarpmamıştır ama e, tabii ki e, bunlar güzel aktivitelerdir. Yapılmalıdır. Daha pasif eylemlerdir. Hı hı. E, yani dozellerin altına yatacaklarına daha hani güzel eylemler yapmaları güzel bir şey. Tabii ki Çıralı'daki işin kaderini değiştirmiş midir bilmem. Maalesef ama, değiştirmiş. Değiştirmemiş olsa bile olsun yine de güzel bir eylemdir. En azından tepkilerini göstermiş oldular. Bu arada şunu sormadın. Neyi? Ee, bana biraz önce söylediğim şeyi sormadın. Ee, onu da bence bir ara bir konuşalım. Merak etti herkes diye düşünüyorum. Ee, neden her şeyin sonucunu, her etkinin sonucunu tepki olarak göremiyorum? Bunu da unutmadım. Çekirge sormadın. Evet, evet, <gülüyor> Ama sormadım çünkü sü Meditasyon kalmadınız. yapmak istiyorum. Evet, Merak ediyorum. Evet, hadi başlayalım. Başka türlü <gülüyor> yapamayacağız için. biz meditasyonu. E, açık Radyo 94.9 Açık Radyo'da Çekirge'nin yoga hevesinde. Şimdi geçen hafta atladığımız 15 gün önce atladığımız meditasyonu yapacağız nihayetinde. E, meditasyonda müzik kullanacak. Biz. Evet, bir müzik kullanalım ki e, sessizleşmesin ortam ama normalde tamam. müziği çok önermiyoruz. Kendiniz evde yaparken müzik kullanmanıza gerek yok. Biz burada kullanacağız. Dediğim gibi arka fon olsun diye. Tamam. Teta sesleri kullanacağız burada. İlgilenen yine dinleyiciler için. Tamam ama o zaman madem biraz sessizlik olacak ortamda araba kullanan dinleyicilere lütfen <gülüyor> uyaralım. Evet ee, mümkünse gözlerinizi diğer arkadaşlar kapatabilirsiniz. Evet. <gülüyor> lütfen gözlerinizi kapamayın ya da sağ çekin. <gülüyor> evet tamam ben hazırım. Şimdi ilk önce nefesimizi biraz düzenleyelim. Mümkün olduğu kadar dik oturmaya çalışalım. Omurgamız, boynumuz, başımız tek ve aynı hizada olsun. Gözlerimiz eğer sakıncası yoksa kapalı olsun, tutabiliyorsak eğer kapalı. Şimdi dikkatimizi nefesimize verelim. Mümkün olduğu kadar nefesimizi rahat ve gevşek bir şekilde alabilecek bir şekilde oturalım. Eğer şu an kasan herhangi bir kemerimiz varsa gevşetebiliriz. Şimdi dikkatimizi göbeğimize verelim. Mümkün olduğu kadar diyafram nefesi. Yani göbeğimizi şişirerek nefes alalım. Söndürerek nefes verelim. Şimdi dikkatimizi burnumuzun ucuna yönlendirelim. Nefesimizi değiştirmeden göbek nefesiyle devam. Ve burnumuzun ucundan giren ve çıkan havayı izlemeye başlayalım. Nefesi değiştirme. Normal nefesteyiz. Hala göbekten al ver. Sadece burun ucunda izlemeye başla. Dikkatini burun ucuna verdiğinde bütün düşüncelerin yerini bu dikkatli ana hale verdiğini fark et. Akıldaki düşüncelerin yavaşladığını gör. kendini bir gümrük memuru gibi düşün sadece hava giriyor sadece çıkıyor gözlemliyoruz müdahale etmeden böylece gözlemci olduğunu fark et nefes alıp vermeye müdahale etmeden sadece izleyebildiğini gör bu anı hep hatırla günlük hayatında ne zaman kendini stresli, ne zaman acite hisseder, hissederse, o hale eğer geri dönersem, tekrardan kendi iç huzuruna kavuşabileceğini hatırla. Yavaşça şimdi gözlerini aç ve günlük hayatına geri dön. Gelmiş Kısa ama. <gülüyor> yani ben bu durumu sürekli koruyabileceğim öyle mi? Evet. Artık bir süre sonra istenilen gözler açık. Taksimin ortasında bile olsak bu durumu koruyabilecek hale gelmek. yoga'nın <gülüyor> hedefi bu. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Çok. <gülüyor> Yapılabilir. Yapılabilir ha. Tamam. Ya ben özellikle bunu trafikte yapabilmek istiyorum Ayça. Ya yap. Ben yapıyorum. İstiyorum. Gerçekten. Yok canım. <gülüyor> <gülüyor> yani bir yapıyorum işte iki yapamıyorum. Olsun Mehter Marşı. <gülüyor> Sevgili dinleyenler 94.9 Açık Radyo'da. Çekirgenin yoga hevesinde. Bu hafta karma nedir? Kader nedir? Benim konuşmam neden ağırlaştı ya? ya. Karma nedir? Kader nedir? Bunları konuştuk. <gülüyor> Kısaca. Tabii ki bu süre bunları derinlemesine de konuşmaya yetmiyor. Önümüzdeki hafta. Ee, yoga ile ilgili hani genel olarak sorularınızı sizin de bekliyoruz. Ee, sorularınızı twitter.com slash çekirgeyim adresine ya da Facebook'ta çekirge yogini sayfasına mesajla ya da duvara yazabilirsiniz. Ah. Çok sakinleştim. <gülüyor> evet, Oğlum, iki hafta sonra iki görüşmek üzere. <gülüyor> görüşmek üzere iki hafta sonra. Salı günü saat dörtte buradayız. İyi günler. Çekirgenin yoga hevesi Her yönüyle yoga felsefesi ve uygulamaları Hazırlayan ve sunanlar Çekirge ve Ayça Gür Elman.